Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ejda'in. Geçen dersimizde son olarak Kur'an-ı Kerim'de başka yerde bu kıssadan bahsedilmiyor. Sadece bir kelimeyle işaret ediyor. Ve minhum men khasef nebihil ard diye kimilerini de biz yerin dibine geçirdik diye işaret edilen Karun kıssasını görmüştük. Karun şimdiki gerizekalı Trump gibi paranın her şeyi hallettiğini zanneden bir zavallıydı. Subhanallah yani yani e, psikolojileri, dünyaya bakışları, mala bakışları, birbirine o kadar benziyor ki, Karun da servetiyle, parasıyla, herkese tahakküm edebileceğini düşünen bir zavallıydı. Bu zavallı da böyle. Bunların kafaları, var demek, Diğer kafa sahiplerine, kafalı olanlara, aklı başında olanlara hakarettir. Bunlar, rakuş beyinli demek, inanın kuşlara hakarettir. Çünkü kuşlar o beyinleriyle hadlerini biliyorlar. Ne yapabileceklerini, ne yapamayacaklarını, kıymetlerini, Ederlerini biliyorlar. Bu zavallılar bu kadarını dahi bilmekten acizdirler. Yani hani Mesut'in hoca fıkrasında anlatıldığı gibi hamamda Timur üzerine böyle değerli bir peştemalle hocayı görmüş. Hoca demiş bu vaziyetimle kaç para ederim? Şimdiki parayla diyelim ki 100 lira edersin demiş. Ya nasıl olur? Sadece üzerindeki peştamal bu kadar edersin. Ben de zaten onun fiyatını vermiştim. Söyle bu kadar. Bunların da üzerlerindekini çıkart. Eşeğin semeri onlardan daha kıymetlidir. Eşeğin kendisinden bahsetmiyorum. Eşeğin semeri onlardan daha değerli. Çünkü hayata bakışları, insanlara bakışları, kainatı yorumlayışları, kendi varlıklarını anlamaları o kadar yüzeysel ki, bir insana gerçekten bu yakışmıyor. Gerçekten yakışmıyor. Böyle bir yüzeysel bakış, böyle bir sığ yaklaşım, insana yakışmıyor. Ve bunlar bu şekildeki bir yaklaşımı, kendilerine yakıştırabiliyorlar. Şey ediyorlar. O hani sık sık imza attığı gösteriliyor ya. Evet. İnanın ben yani yazıdan karakter tahlili yapabilen bir insan değilim. Fakat bu işi bilenlere o imzayı göstersinler bu bir ruh hastasıdır diyecekler. İmzasında ruh hastalığı Tekebbür ve e, karalamayı bile beceremeyen bir zavallı olduğunu anlayacaklar. O kadar şey. Ne bu ya? E, bu adam, dünya devletinin başında. Yani, Teksas'ta sığır çoballığı bile yapamaz. Bu. Şimdi Amerikalılara da insan buna bağlı olarak acıyor. Veya demek ki bu kadarına layıklar. Tam bir sınır çobanı. Daha ötesi yok bu adamın. Ve bu adam maalesef dünyaya bir manada söz geçirebiliyor. Bölgemizi dahil karıştırabiliyor. O ayrı bir konu. Şimdi bu Karun yerin dibine geçirildi. Yani dibine geçirildikten sonra... ...her şey bitiyor mu onun için? Hayır. O... ...dünyadan ayrılmakla... ...sonu gelmez bir hayata başlamış oldu. Her insanoğlunu zaten bekleyen budur. Ölmüşlerin hayatı başlamıştır, yeni hayatı. <gülüyor> Biz ve bizim gibi hayatta olanların da ölümden sonraki öbür ahiret hayatı, öbür dünya hayatı başlamış olacaktır. Peki bu hayat da kimler rahat edecek? Bu hayatın güzel yanları kimedir? Yani ahiret hayatı malum bir nimet olan, ihsan olan, lütuf olan, sonsuz her şeyin mükemmelliği ve güzelliğiyle dolacak bir hayat. O hayatta kötü duygu bile olmayacak. Ne diyor Cenab-ı Allah? Ve nazana ma fi sudurihim min gillen ihwanan Allahu ekber. Onların kalplerinde kin namına ne varsa hepsini söküp alacağız. Bu iç dünyaları. İhvanen mütekabili de dış dünyaları nasıl olacak? Birbirleriyle ilişkileri ne olacak? Birbirlerine o kadar nazik, kibar ve kardeşçe davranacaklar ki cennette insanlar hep yüz yüze oturacaklar. Kimse kimseye normal bir şartlarda bile yani sırtını dönmeyecek. İhvanem mutakabilin kardeşler oldukları halde birbirlerinin karşısında oturacaklar, duracaklar. Bundan öte bir nimet olur mu? Kötü duygular bile kalplerde yer bulmayacak. Bu ahiret yoldudur. Her türlü nimet var. Oradaki nimetin büyüklüğü, değeri, güzellikleri anlatılmakla ifade edindeyse bitmez. Aleyhissalatu vesselam Efendimizin ifadesiyle cennetteki hurilerden birisi yeryüzüde görünse Meşrik ile bağrip yani doğu ile batı arası aydınlanır, nurlanır. Hurin'in başındaki başörtüsü dünyadan ve dünyadaki her şeyden kıymetlidir. Böyle bir ahiret yurdundan bahsediyoruz. İşte bu ahiret yurdu kime verilecek? Karun ve asrın Karun'u Trump gibilerine mi ve onların kuyruklarına mı yoksa bir zamanlar efendim öyle sahtekarlıkla, üç madrabazlıkla, madrabızlıkla, zalimlikle ülkeleri ele geçirmiş, sömürmüş kimseler değil. Hakla, adaletle dünyayı yönetmiş Ömer bin Abdülaziz gibilerinin dilinden düşürmediği bir ayet bu. Ömer bin Abdülaziz o kadar adil ki Emevilerin kendisi hükmedene kadar aşağı yukarı 40 yılı aşkın zulmünü iki senede sıfırlıyor, düzeltiyor her şeyi. O kadar ki Dağların tepelerine buğday serpin. Kış mevsiminde güvercinler, kuşlar, kartallar her neyse İslam topraklarında aç kalıyor dedirtmeyin. Diyor. Dağlarda, tepelerde dolaşacak kuşların bile erzakını hesap ediyor. Bunlar, bu zalimler Birisinin, bir fakirin elinde bir ekmek parası görseler onu alacaklar. Her türlü hile ve desiseyle ile. İşte bu Ömer bin Abdülaziz gibileri o yolda gidenler için bir ayet-i kerime var. Ömer bin Abdülaziz bu ayet-i kerimeyi halife seçildikten sonra dilinden düşürmemişti. Karun'un helak edilişini belirten ayetlerden hemen sonra gelen bu ayet-i kerime yani Kasas suresinin sonlarındaki 83. ayet-i kerime diyor ki Estağfirullah. Tilka'd-darul âhire. Tilka Arapçada uzak işaret ismidir. Ve bunun kullanılmasının değişik manaları var. Bunlardan birisi tazimdir. Kur'an-ı Kerim için de Bakara suresinin başında ne deniyor? Zâlikel kitâb şu kitap tazim içindir. O yüce kitap demektir. Bu da o yüce muhteşem ahiret yurdu var ya tilkeddârul âkira o muhteşem ahiret var ya neca'aluhâ lillezîne la yuridûne uluvven fil ardi velâ fesâde biz o ahiret yurdunu bu dünya yurdunda Üstünlük taslamak istemeyen, bunun peşinde olmayan ve fesat çıkartmayan kimselere vereceğiz. Derdi fesat çıkartmak olan, başkalarına üstünlük sağlayarak, zulüm ve sömürmek için her türlü tezgahı çeviren kimselere ahirette pay olmayacaktır. Ya, tövbe eden, edip iman edenler müstesnadır elbette. Tövbe kapısı sonuna kadar her zaman açık. Her zaman açık. En katmerli kafir dahi tövbe ederse hiç sorun yoktur. Bu mudur? Ee, i̇şte bu ahiret yurdu, o yüce yurdu, biz o muazzam yurdu, o muhteşem yurdu, yeryüzünde üstünlük sağlamaya çalışmayan ve fesat çıkarmaya kalkışmayan kimselere vereceğiz. O halde cennet ehli olmanın iki tane önemli şartı var. Bir, kişisel dünyanızda mütevazı olacaksınız. Mütekebbir olmayacaksınız. Kendinizi başkalarının yukarısında görmeyeceksiniz. Başkalarına küçümseyici gözlerle bakmayacaksınız. İki, insanlarla alakalı ilişkilerinizde, sizi aşarak, insanları ilgilendiren bütün hallerinizde, fesada yönelik bir şey yapmayacaksınız. Esasen Allah'a ibadet eden de, başkalarına karşı, üstünlük sağlamak arzusu olmaz gerçek mümin Allah'a ibadet eden bir mümin olarak başkalarına üstünlük taslamaya kalkışmaz üstün olmanın peşine düşmez yani makam ve mevkiyi yükseklere çıkmayı güç ve imkan sahibi olmayı Mabud edinmez. İlahi takdir gereği başkalarının tapındıkları makamlara gelse bile tevazu elden bırakmaz. Onun için Ömer bin Abdülaziz bu ayeti kerimeyi dilinden düşünmüyordu. Emevi devleti ne? Nasıl bir devletti? Hint okyanusundan Atlas okyanusuna kadar koca bir dünyaya hakim bir devletti. Bu devletin halifesi kendisini bu ayet-i kerime ile eğitiyor. Ahiret yurdunu hatırla diyor ey Ömer bin Abdülaziz. Buraya geldin sakın kendini insanların üstünde görme diyor. Burada yapacağın fesat beşeriyet arasında çabuk yayılır ve çok etkili olur. Sakın fesat çıkartacak iş yapma. Fesada sebep olacak bir yanlışlık yapma. Dikkat et kendine diyor. Ömer bin Abdülaziz ayeti kerimeyi kendi hayatıyla böyle irtibatlandırmıştı. Dilinden düşürmüyormuş. Halife olduktan sonra koca Emevi devleti basit bir şey değil bu. İslam Fütuhatı'nın en geniş alanlara yayıldığı zamandır. Emeviler nihayet geldiklerinde değil mi? İslam Devleti'nin sınırları Şam ve Irak'ı aşmıyordu. Yani Suriye bölgesi ve Irak'ı hemen hemen aşmıyordu. Emevilerle Çin Hindine kadar gidildi. Endülüs'e çıkıldı. Hint okyanusundan Atlas okyanusuna. Akdeniz bir göl. İslam dünyasının bir gölü haline gelmişti. Roma'nın güneyine gelinmiş. Böyle. Fransa'nın güneyindeki Korsika ve Sardunya adaları. İslam adası olmuş. Girit, Rodos vesaire falan hepsi şey, fethedilmiş teker teker. Bu ülkenin hakimi öyle dile kolay değil. O zamanın şartları içerisinde hem de. Bu ilk ülkenin halifesi şimdi on kişinin amiri oluyor. Küçük dağları ben yarattım diyor. Havasından yanından geçirmiyor. Kendisini bu ayeti kerimeyle terbiye ediyor. Bu ayet kerime ile terbiye ediyor. İşte o ahiret yurdu. Bu dünyada sen halifeliği dahil olmak üzere. Hepsi geçici. Sen bu makamı ümmete hatta diğer mahlukata hayırlı olacak, onları ıslah edecek, onların işine yarayacak. Bir imkan olarak kullan ve değerlendir ahiretini öyle mamur et. Ne diyor Aleyhisselatü Efendimiz? Seba'atun yu zilluhumullahu tahta zulli arşi yevme la zille bir imam adil Allah Allah o kadar büyük bir şey bu. Yedi kişiyi Cenab-ı Allah arşının gölgesinden başka hiçbir gölgenin olmayacağı bir günde arşının gölgesi altında rahatlatacaktır. Burunduracaktır. Herkes ne bileyim güneşin sıcağında eğer hesap gününde olacaksa bu cayır cayır yanarken kavrulurken bu yedi sınıf insan o gölgede nimetlenecekler. Ve bunların başında bir imamun adil Allahu Ekber adaletli yönetici Adil bir devlet başkanı. Adilden vazgeçtik. Hain olmasın diyoruz artık. Devletini, vatanını, milletini beş paraya satan yöneticiler hep bizim Müslümanların başındaki yöneticilerdir. O zalimlerdir ya. Onları öldürüyorlar, katlediyorlar, satıyorlar. Dinlerini ifsad ediyorlar, bozuyorlar. Her bir şey Sisinden efendime söyleyeyim, Suudi Arabistan yönetimine varıncaya kadar. E, bunlar yeryüzünde üstünlük demek ki sağlamak istiyorlar. Toplumun servetinin üzerine kendileri konuyorlar. Onları oraya getiren efendileri de gerek gördüğü zaman getirir lan. Ne kadar petrol dolar birlikmişse bana vereceksiniz. Çünkü benim sayemde kazandınız. Benim sayemde ben sizi burada tuttuğum için size geliyor. Şöyle olay çıkaracaksınız, bunu yapacaksınız, bunu edeceksiniz. böyledir. Allah'a köle olmazsan, Allah'ın kulu olmazsan, sefillerin kölesi olur. Beş para etmez varlıkların kölesi olur. Allahü Teala böyle cezalandırıyor. Sen bana kulluk mu etmiyorsun? Ben sana başkalarına öyle bir rezil kul yaparım ki feleğini şaşırırsın diyor. O halde aziz olmanın yolu, güçlü olmanın yolu Rabbül alemine kul olmaktan geçiyor. Dünyaya metelik vermemekten geçiyor. Ahireti dikkate alarak dünya hayatında bir duruş tesbit etmekten geçiyor. İşte ayet-i kerime buna dikkat çekiyor. Tilke dârul âkira nec'aluhâ lillezîne lâ yuridûne fil ardi ve lâ İşte o ahiret yurdu. Biz onu yeryüzünde üstünlük sağlamaya çalışmayan ve fesat çıkartmak için uğraşmayan kimselere veririz kimselere veririz. E Hem dünyada tekembür edecek, fesat çıkartacak, hem de ahirette mükafatlandıracak. Allah'ın adaleti nesi var mı? Böyle bir şey olur mu? Allah'ın kullarına zulm edeceksin, her türlü sömürüğü göreceksin, istediğin gibi dünyada cirit atacağını kabul edeceksin, onlara kul gibi muamele yapacaksın, ondan sonra da ahirette de mutlu olmak istiyorum. Gerçi ahirete inançları var mı yok mu ayrı bir şey ama çünkü dolara ibadet edenin ahiretle alakası kalmıyor. Kesinlikle. Bu budur. Onu dünyadaki biricik değer kabul edenlerin ahiretle ne alakası kalır? Onların ahirette bir beklentileri dolayısıyla olmaz. Vel'akibetu lilmuttakîn akıbet takva sahibi olanlarındır yani yeryüzünde üstünlük sağlamak ve fesat çıkartmak isteğinden öncelikle sakınan ve Allah'ın buna bağlı olarak diğer bütün yasaklarından kendisini alıkoyan emirlerini yerine getirenlerdir getirenlerindir güzel akıbet onlara verilecektir Münca bil haseneti fe lehu Kim ahirete güzel amellerle giderse ona o götürdüklerinin daha hayırlısı verilecektir. Ondan daha hayırlı şeyler verilecek ona. Nihayet biz ne yapmışız bu dünyada? iki rekat namaz kılmışız, 10 lira infak etmişiz. O kadar. Bütün yapabildiklerimiz bunların ötesinde midir? Yani ya bedenimizle, ya malımızla, Allah'ın emrettiği gibi hareket etmeye çalışmışız. Bunların kıymeti ne ki? Ama Allahü Teala bunlara öyle bir kıymet biçecek ki, öyle bir değer verecek ki, onun vereceği değer ile bizim yaptıklarımız arasında. Adeta hiçbir münasebet yok, oran yok daha doğrusu. En az on bisli. Onun için burada misilden bahsedilmiyor. Ondan daha hayırlısı. Amellerimizden daha hayırlısı. Onun için Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in tabiriyle Allah için yapılan bir secde bile Allah için yapılan bir secde bile dünyadan ve dünyadaki her şeyden kıymetlidir. Kıymeti büyük çünkü secde kişinin tevhid akidesini Allah'a ubudiyet akidesini yalnız Allah'a ibadet edileceği akidesini en açık en yalın en anlaşılır bir dille ortaya koyur. Allah'a secde eden ben Allah'ın bütün emir ve yasaklarına uymaya onları yerine getirmeye hazırım demek işte. Elimden geldiği kadar hepsini yerine getirmeye çalışırım diyor. Secdenin manası bu. İşte böyle bir şekilde secde başta olmak üzere, ibadet başta olmak üzere, sağlam bir akide başta olmak üzere, Allah'ın istediği evsafı alabildiğine her geçen gün fazlasıyla elde etmeye çalışan bir kimsenin götüreceği hasenelerin karşılığını görecektir ama yaptıklarından çok daha güzelleriyle. Daha hayırlısıyla. Allahü Teala'nın lütuf ve adaleti bu gibi ayetlerde çok güzel ortaya çıkıyor. Allahü Teala bize adaletiyle muamele etmiyor. Adaletiyle müminlere Rabbimden dilediğimiz odur. Müminlere adaletiyle değil, lütfu inayetiyle muamele edecektir. Çünkü adaletimize adı bize adaletle mükafat verse iyiliklerimize de birebir karşılık vermesi gerekecek. Ama kötülük yapanlara Allahü Teala adaletle muamele edecek. İyilik yapanlara lütfuyla muamele ediyor. Adalet bu. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Selam hiçbir kimse kendi ameliyle cennete giremez buyurmuştur. Hocam, milli yapabilmek de bir lütuf. Efendim? Tabii başlı başına bir lütuf. Nasip. Elbette. Diyor ki hiçbir kimse aleyhissalatü vesselam kendi ameliyle cennete giremeyecektir. Sen de dahil misin ey Allah'ın Resulü diyor. Evet. Allah beni rahmetine gark etmesi hali dışında ben dahi amelimle cennete giremem. Başkalarının eteğine, şurasına, burasına sarılarak bizi cennete götürecek diyenler utansın. Akıllarını başlarına alsınlar. Cennet Allah'tan istenir. Başkasından istenmez. Çünkü cennet O'nundur. Başkasının değildir. Ne hakiki manada ne mecazi manada. Maliki yevmiddin. Limanil mulkul yev. Mülk yalnız onun. Mülkün Malikinden istenecek. Bakileri müşrikler, melekler, bu tapıldığımız ilahlar bizleri Allah'a yakınlaştıracak diyorlardı. Onlara benzemesin bir Müslüman. Benزيyemez. Cennet Allah'ın. Ondan dileyeceğiz. Ondan dileyeceğiz. Çünkü peygamber de ondan dilemişti. Kimse de peygamber kadar değildir. Bırakın üstünlüğü. Onun yanına yaklaşamaz. Dolayısıyla peygamberden istenmeyen, peygamberin istediğini arz ettiği makam, kimse biz de ancak onu arz edebiliriz. Ya benime söyleyeyim, hangi yüzle gideceğiz bilmem ne, git oradan. Allah-u Teala ud'uni es teciblekum diyor. Bana dua edin, duanızı kabul edeceğim diyor. Burada merteben şu olacak, bu memle böyle bir şey yok ki. Mertebe kim mertebesi de bilir o zaman, böyle bir şey yok. Onun için ayet-i kerimelerin doğru olarak anlaşılması, okuyup geçiyoruz. Bunlar olmaz. O ayet-i kerimeler bize neyi anlatıyor, neyi vermek istiyor? Kim iyilikle gelirse ona ondan hayırlısı verilecek. Kim tarafından? Cenab-ı Allah tarafından. Kim de <gülüyor> kötülükle gelirse ve men ceab-i seyyiyeti felâ yüzzel lezîne amilus seyyiyati illâ mâ Kötülük işleyenler ancak dünyadayken işleye geldiklerinin karşılığı verilecek. Neyse, o kadar. Neyse, o kadar. Fakat hepsinin ortak paydası cehennem. Nasıl ki, cennettekilerin mertebeleri farklıysa, cehennemdekilerin de mertebeleri farklı farklıdır. Küfründen başka kendisine ve kendisinden başka küfrüyle zarar vermeyen bir kimsenin, Cezasıyla, Karun gibi Trump gibi Netanyahu gibi Şamir gibi Şaron gibi keferelerin cehennemdeki yeri aynı olur mu? Böyle bir şey olmaz Yeryüzünde fesat çıkarmış kanlar dökmüş zulmetmiş ahlaksızlığı yaymış küfrü inkarı yaymış fesadı yaymış kimselerin azabı ile bu konuda etkisi olmayan oyuncak kolbanın ötesine gitmemiş olan zavallıların elbette cehennemdeki azapları aynı olmayacaktır. Onların da kendisinden gören mertebesi olacaktır. Kısacası kimseye amelinden başkası verilmeyecek karşılığı cezası. Ne amel etmişse ona göre ceza görecek. Amellerinin zararları ne kadarsa cezaları da o kadar olacaktır. Karun böyle. Bu Kur'an'ın üzerine indirildiği yüce resulün bu durumdaki vaziyetine ne olacak? 85. ayet-i kerime buna geçiyor. Ve sure Peygamber aleyhissalatü Allahü allah Teala'nın vaatleriyle sona eriyor. Böylelikle güzel akıbetin müttakilere olacağının açık bir örneği veriliyor. Güzel akıbet daima kötülüklerden ve fesatlardan kaçınanların olacaktır. Dünyada herkes güzel akıbeti bulamasa bile ahirette herkes bulacaktır. Çünkü Peygamber Teala'nın bu aitleri gerçekleştiği zaman sıkıntı çekmiş bir takım ashab-ı kiram öbür dünyada ya geçmişlerdi. Onlar bu güzel akıbetleri görememişlerdi. Fakat bu o yolda ilerleyenler bu güzel akıbeti dünyada görenleri olacaktır. Görmeyenlerin de ecri ahirette elbette ona göre verilecektir. Diyor ki Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'a hitaben. İnnellezî ferada aleyke'l-Kur'âne lirâduke ilâ mâ'ât. Sana Kur'an'ı emreden farz kılan onu Gereğince yerine getirmeni isteyen, evvela ona iman etmeni, ikinci olarak onu hayatına, daha doğrusu hayatını onunla ilmek ilmek örmeni isteyen, bunu sana emreden, sana farz kılan seni çok güzel bir dönüşle geri çevirecek. Bazı müfessirlerin rivayet söylediklerine göre Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den üzüntü ve kederli bir şekilde, üzüntülü ve kederli bir şekilde kavminden adeta kaçarak çıktığı bir esnada o hüznünü dağıtmak, ümitsizliğini ümide çevirmek için nazil olmuştur hiç merak etme Muhammed şu vaziyette şu çıktığın şehrine sen vakti gelince bir daha döneceksin hem de bu vaziyetten farklı bir şekilde bir böyle anlaşılmıştır bir de ahirette Cenab-ı Allah seni güzel bir dönüşle döndürecektir İkisi de doğrudur ikisi de doğrudur Ayeti Kerime ikisine de delalet ediyordur Allah-u -Aleyhi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın elbette ki dönüşü sonunda karşılaşacağı hadiseler veya vaziyet önceki halinden elbette daha güzel olacaktır. Esasen bu vadi Cenab-ı Allah zaten Peygamber'e çok önceleri yapmıştı. Ve lesevfe yu'tike rabbuke fetarda demişti. Rabbin yemin olsun sana o kadar verecek ki sen razı kare geleceksin. Tamam yarabbi yeter bu kadar diyeceksin adeta. Bu vaat var da vesselam. Onun şahsında bu vaatler bütün müminlere, imanları ve amelleri, salih amelleri nisbetinde geçerlidir. Mümin hiç merak etmesin. Bu halde kalmayacaktır. Bir gün gelecek, imanın izzeti gibi bir aziz hayat kurabilecektir. Beşeriyeti o aziz hayata davet edebilecektir. Beşeriyete oldukça yolu aydınlatan, karanlığı aydınlatan bir nur gibi onun kuracağı Kur'an'i nizam ile beşeriyet aydınlanacaktır. اِنَّ الَّذ۪ي aleykel عَلَيْكَ الْقُرْآنَ وَرَادُّكَ اِلَى Sana Kur'an'ı yaşamayı, iman başta olmak üzere, emreden, seni çok güzel bir yere döndürecektir. Çok güzel bir dönüş yerine, seni döndürecektir. Bu halde bırakmak yok diyor. İde ki Maide İmran suresinde de Cenab-ı Allah ne diyor? Ma kana Allahu liyezra'l mu'minina ala ma antum alayh. Allah müminleri üzerinde bulunduğunuz bu halde bırakmayacaktır. Başka bir yerde li yuhiqqa'l hakka ve yubitilel batıl diyor. Hakkı hak olarak hakim kılacak. Batılı da iptal edecek. Bunlar elbette gerçekleşecek. Kur'an-ı Kerim'de bu manada gelecek adına müminlere iman telkin eden ayet-i kerimeler gerçekten çoktur. Dolayısıyla mümin için vaziyet ne kadar Ağır ve iç açıcı görünmese bile, değil mi? Peygamber Aleyhisselam düşünün, öldürülme karar ve komplosunun gerçekleştirileceği bir gece. En sadık arkadaşı, sahabisi, Ebubekir radıyallahu anhi ile birlikte. Düşmanlarından o kadar korkarak çıkıyorlar ki, istikametlerini değiştiriyorlar. Yollarının, izlerinin kaybedilmesi için, izlerin kaybedilmesi için, koyun sürüsü planlı bu tür bunlar. Hicret çok büyük bir hadise. İflansız hiçbir şey yok. Her şey böyle adeta bir şey gibi, bir örgü gibi ilmek ilmek hazırlanmış. Müthiş bir hadise hicret. Bunun üzerinde çok düşünmek lazım. Konumuz şimdi o değil. Ve bu şekilde her şey dikkatlice yerine getiriliyor. Bu aziyette kaçan peygamber, hicret eden peygamber, Mekke'ye fatih olarak döneceği müjdesi veriliyor. İnîllezî ferzâ aleyke'l-Kur'ân yani senin hicretin nedendir? Kur'an'ın hükümlerini yerine getirdiğinden dolayıdır. Ondan dolayı sen hicret edilmek etmek zorunda bırakıldın. Kur'an'ı hakim kılmak istedin. Onlar da sana ve Kur'an'a karşı savaş açtılar. Fakat bu burada bitmiyor. Sen hicret ettin. Mekkeliler de oh be kurtulduk artık. Rahat nefes bilmiyorlar ki onu hicret etmeye mecbur ederken Mekke'nin fethini onun eliyle fethini hazırlıyorlardı. Çünkü hicret olmasaydı belki orada kalsaydı belki de İslam bu kadar rahat, bu kadar hızlı bu suretle yayılmayacaktı. Hicrette Hicretten sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam istediği herkesle konuşur oldu. Mekke'de zeliyken Medine'de devlet sahibi oldu. Yahudiler bile daha önceleri Arap kabileleriyle istedikleri gibi oynarken onlar da onun emrine ve disiplinine girdiler. Onun için her bir sıkıntı Allah'ın izniyle bir kurtuluşun her bir zillet yeter ki sen kendini zelil etme her bir zillet ve zorluk Allah'ın izniyle bir izzetin başlangıcıdır ve haberçişidir. Hiç kimse zannetmesin bu devran böyle gidecek. Ümmet er veya geç, dininin farkına varacak. Dinini yeniden anlayacak, yeniden keşfedecek, yeniden dinine dört elle sarılıp, yeniden yeryüzünün en güçlüsü ve en aziz ümmeti olacaktır Allah'ım istiyor. Bundan inanın benim, benim şüphem yok. Bütün hadiseler farkında olalım veya olmayalım, aslında ümmeti oraya itiyor, oraya itiyor. Bu cereyan eden olaylarla Cenab-ı Allah öyle maskeler düşürüyor ki kimin ne olduğu ne olmadığı bütün bunlarla hadiselerle her şey ortaya çıkıyor. Kimsenin kral çıplaktır demesine gerek yok. Kralın kendisi evet ben çıplakım işte buyurun beni görün diyor. Bunlar kimse kafir, zalim, sahtekar, gaddar demeye gerek yok. Kendileri bunu açık açık ilan ediyor hale geldiler yani. Anlaşılmayacak bir şey kalmadı. Bunların İslam'ı ve Müslümanları ne kadar aldattıkları, ne kadar sömürdükleri ve ne kadar çağdaş karun sistemlerinin oyuncağı oldukları artık her şey ortada, ayağın beyan ortada anlaşılıyor artık. O halde diyor ki, Kur Rabbi, A'lemu men jâe bil hudâ, ve fî dalâlin mubim. Bu ifadeler kendinden emin olan insanların ifadesidir. Yani müminlerin, kendilerinin hak üzere olduklarından, kendileri gibi olmayanların da batıl üzere olduklarından emin olduklarını gösteriyor. Kendilerinin hak üzere olduklarından hiç şüphe ve tereddütleri olmadığı için diyorlar ki de ki ey Muhammed ve onun izleyicileri yani sallallahu aleyhi ve sellem Rabbî Rabbim hidayeti kimin getirdiğini ve men huve fî dalâlin kimlerin de apaçık bir dalalet, bir sapıklık içerisinde olduklarını, olduğunu en iyi bilendir. En iyi bilendir. Bir kimse kendisinin hidayet üzere olduğundan emin olmasa böyle konuşmaz ki. Böyle konuşmaz ki. Ben hidayet üzereyim kardeşim ama senin hatırın için sana sen batıl üzeresin bile demiyorum. Allahü Teala zaten biliyor. Bu kadar. Bu kadar. Size haksızlık eden bir insanın size haksızlık haksızsın demesi gibi bir şey. Siz ne dersiniz? Türkçedeki tabiriyle kardeşim ben sarımsak yemedim ağzım koksun. Ben ne yaptığımı biliyorum. Ben kendimden eminim. Kendimden eminim. Dolayısıyla sen ne söylersen söyle ona itibar etmiyorum demek. Ve mâ kuntet tercu eyyül Sen bu kitabın sana verileceğini hiç ümit etmiyordun. Bu Kur'an'ın sana verileceğine dair bir ümidin yoktu. Böyle bir beklentin yoktu. Bu da aslında geçmişte ve günümüzde yani geçmiş, uzak geçmişte ve yakın mazide. O zamanlar Araplar arasında Peygamber aleyhisselatü vesselam hayattayken müşrikler tarafından günümüzde de, yakın geçmişimizde de ve günümüzde de başta oryantalistler olmak üzere gayrimüslim araştırıcıların vesairelerin söylediklerine bir cevaptır. Derler ki efendim Muhammed sağdan soldan arakladıklarıyla peygamberlik tasladı. Ayet-i Kerime böyle demiyor işte. Sen böyle bir şeyi ümit etmiyordun ki bunun hazırlığını yapasın. Gerçekten de öyle bir hazırlığı yoktu. Beklemediği ummadığı bir zamanda Allahü Teala onu vahye muhatap etti. Araplar da kendi aralarından böyle birisinin geleceğini ummuyorlardı. İlla rahmeten min Rabbik. Fakat Allah'ın rahmetiyle biz sana peygamberliği verdik diyor. Buradan devam edelim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. 86. ayet-i kerimede idik. Estaizu billah. وَمَا كُنْتَ تَرْجُوا اَيُّلْقَى اِلَيْكَ الْكِتَابُ اِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكُ Sen kitabın sana bırakılacağını yani vahyedileceğini esasen ümit etmiyordun. Böyle bir beklentin yoktu. Böyle bir şeyi ummuyordun. Ummuyordun. Kitap bir gün gelecek, bana kitap verilecek, ben peygamber olacağım, insanları Allah'ın dinine davet edeceğim gibi bir beklentin yoktu. Böyle bir hazırlığın yoktu. Kendini öyle bir şeye hazırlamamıştı. Esasen böyle bir beklentiyle de olmuyor. Çünkü <Gülüyor> Allah'u yehluku mâ yeşâ'u ve yehtâr ayet-i kerimesi geçmişti. Allah dilediğini yaratır ve seçer. Mâ kâne lehumul hiyara. <gülüyor> seçimişi onlara bırakılmış değildir. Özellikle bu nübüvvet içindir. Peygamberlik içindir. Evet. <gülüyor> Allah dilediğini yaratır ve dilediğini seçer. Allah'u yasla fî minel melâiketi rüsûlen ve minen nâs. Meleklerden bir takım rasuller, elçiler ve insanlar arasından bir takım rasuller ve elçiler seçer Allah. Bu Allah'a ait bir haktır. Allah'a ait bir iştir. Kimsenin bu konuda bir tercihi olamaz. Cenab-ı Allah peygambere bu gerçeği hatırlatıyor. Nimeti hatırlatıyor. Bu öyle bir nimet ki, sen de başkası da, kendin için böyle bir nimete mazhar olacağını düşünmüyordun. Böyle bir ümidin yoktu. Böyle bir beklenti içinde değildim. Ama müfteriler ne diyorlar? Bizlere başkalarının masallarını okuyarak peygamberlik taslıyor. Sonra dediğim yakın zamandaki müfteriler ne dedi? oryantalistler vesaire. Muhammed ders aldı. Eğitim aldı, önceki kitapları okudu. Ondan sonra onlardan karma bir kitap ortaya çıkardı. O, avam arasında bir laf var ya, diyorum belki ufakat civcivler yesin. Bu sizin bu palavralarınıza, iftiralarınıza kendiniz ne kadar inanıyorsunuz acaba? Bu iftiraları hazırlarken, düzerken, kendiniz inanarak mı bunu yaptınız? Peki kendiniz inanmadığınız bir şeye, başkalarının inanmasını nasıl beklersiniz? Bu biraz da insanların akıllarıyla dalga geçmek değil midir? Onların zekalarıyla oynamak değil midir? aşağılamak değil midir? Kendinizin inanmadığı yalanlara başkalarının inanmasını bekleyeceksiniz. Nitekim kimse de inanmıyor, inanadı. Şey değil. Yani biraz düşündüğünüz zaman çalma çırpmayla işte felsefecilerin eklektik metotla Şuradan bur, buradan bu yeni bir sistem güya ortaya çıkaracaksın. Böyle bir felsefe, böyle bir din, böyle bir ideoloji meydana getirilebilir mi? Bu dinin kemali şuradan buradan çalmayla çırpmayla oluşturulmuş bir kemal, mükemmellik olamaz. Ya kemal dedik de birileri kendilerini bir şey zannetmesinler diye bu kastettiğimiz mükemmelliktir. Bunlar peygamber hakkındaki bu iftiralarına kendileri inanmıyordu. Kendileri inanmıyordu. Mekkeli müşrikler de ey Muhammed biz sana inanmıyoruz diye biliyorlardı. Fakat dediklerini de inkar ediyorlardı. Sen yalan söylemediğini biliyoruz. ayet Kerime çok açık söylüyor o zaman. وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ kinlevalilimiine bir ayat ilahhiiye cehadun yemin olsun biz onların sana biz seni yalanlamıyoruz dediklerini biliyoruz ama Allah'ın ayetlerine inanmıyoruz diyorlardı nasıl oluyor bu çelişkiyi nasıl izah edebilirsiniz böyle bir şey olur mu oluyor Demek ki Allahü Teala kalbi ni bir kimsenin küfrü sebebiyle mühürlemeyi versin Kalp mühürlendi mi? Ne adu billah? Hakikati görmek imkanı kalmıyor. Allah-u Teala'nın rahmetiyle bu kitap ona indirildi. Bu rahmet yalnız ona mı? Ona iman edenler de bu rahmetin nesidir? Müstefididir. Bu rahmetten faydalananlardır. Bu rahmet o kadar büyük ki. Ve onun bu kitabın kendisine indirilmesi sebebiyle layık olduğu, nail olduğu rahmet o kadar büyük ki. Onun yolundan giden her bir müminin, onun şeriatına göre amel eden her bir müminin kazandığı ecir kadar ona da yazılıyor. O kadar büyük. Onun için Cenab-ı Allah ne diyor? اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْسَرِ biz sana çok büyük bir mükafatı, çok büyük bir ecri, çok büyük bir makamı biz verdik, biz. Kevser aynı zamanda cennetteki bir ırmak. E, Ona ebter diyenlerin vaziyeti nerede? Asıl ebter onlar. Cenab-ı Allah böyle diyor. İnne şâni'eke ebter. Gerçekten öyle. Adı sana anılsa bile lanetle anılıyor. Ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam öyle mi? Her gün ona yüz milyarlarca salavat getiriliyor. Aleyhisselatü Vesselam. Her gün onun şeriatıyla amel eden her bir yapılan her bir amelin amel edene verilen mükafat kadar ona da veriliyor. Her ezan okuyuşunda mümin, Ya Rabbi Muhammed'i o makamı Mahmud'a gönder diye, orada o makamı Mahmud'a sahip olarak haşret onu diyor. Her bir mümin işittiği her bir ezanda dua etmeyi unutmazsa, makamı Mahmud'un ona verilmesi için dua ediyor. Kim hayırsız kaldı? Kim ebter oldu? Kimin kökü kesik? Müminler peygamberlerinin manevi evlatlarıdır. Biz aynı zamanda annemize babamıza dua ederken peygamberimize de başta olmak üzere bütün nebilere de dua ediyoruz. Allah'ım Muhammed'e Muhammed'in aline salat ve selam İbrahim'e İbrahim'den bu yana bütün peygamberler. Mümkünse hiçbir peygamberin adını salavat getirmeden anmıyoruz. Arasına da olsa veyahut da bazen ansak bazen anmasak bile onlara salavatla anarız onları. Onlara çünkü ne borçlu olduğumuzu biliyoruz. Peygamberin Risaleti aynı zamanda kendisinden önceki bütün Risaletlerin nesidir? Hülasasıdır. En mükemmel halidir. Mahide suresinin de başında belirttiği gibi bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Mükemmel kıldım. Üzerinizdeki nimetimi de böylelikle tamamlamış oldum. Hangi nimete sahip olursak olalım İslam nimeti karşısında küçücüktür. Mal, evlat, servet, sahat, sağlık, afiyet hatırımıza gelen ve gelmeyen bütün nimetler nimeti İslam karşısında İslam nimeti karşısında küçücük kalır. Hepsinin toplamı bile küçüktür onun yanında. İman kadar büyük bir nimet. Var mı? Merhum Süleyman Çelebi'nin çok hoşuma giden bir ifadesi var. Ümmetin olduğumuz devlet yeter diyor. Başka nimete gerek yok. Ki o Cenab-ı Allah ı esirgenmiyor da. Sana ümmetiz ya. Bundan daha büyük devlet mi olur? Bundan daha büyük lütuf mu olur? Bundan daha büyük ihsan mı olur? İşte o Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a bu nimet verildi ve biz o nimetin müstefikleriyiz. Ona inzal olunan o büyük vahiy nimeti bize de yetiyor. Bu öyle mühteşem bir yağmurdur. Yağmur. Cenab-ı Allah Yağmura hayat diyor. gais diyor Araplar. Kur'an-ı Kerim'de de öyle diyor. Gais ne demek? İmdada yetişen, tehlikeden, ölümden, çaresizlikten kurtaran demek. Kur'an böyle bir yağmurdur. Böyle bir lütuftur. Ona öyle bir vahiy geldi, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam başta olmak üzere, cehaletin her türlü musibetinden dalaletin her türlü sıkıntısından o vahiy ile ona o kurtarı kurtuldu ona iman edenler de öylece kurtuldu ve ama bunu bilmiyordu beklemiyordu ama illa rahmeten min rabbik fakat bu Kur'an Rabbinden bir rahmet olarak sana indirildi Sakın Bu nimete mazhar olmanın Verdiği bir sorumluluk vardır Nedir o? فَلَا تَكُونَنَّ ظَه۪يرًا لِلْكَافِر۪ينَ Sakın ha! Kafirlere yardım ve destek olma Zalimlerin yanında yer alma Kafirleri güçlendirme Destek verme onlara. Hiçbir şekilde onların yanında görünme. Onlara destek verdiğin görülmesin. Yarım bir kelimeyle dahi olsa onlara destek olma. Sakın diyor. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü felâ tekûnenne tekitli bir yasaktır. Sakın ve sakın. Kafirlerin Yardımcısı olma. Onlara sırt verme. Onlara arka çıkma. Dikkat et. Ve bir şey daha. Evvela onlara destek vermeyeceksin. Ama onlar seni yolundan alıkoymak isteyecekler ey Muhammed. aleyhissalatu vesselam. O zaman ve la yasuddunneke an ayat illahi ba'de iz unzilet ileyk sana indirilmiş olduktan sonra sakın onlar bütün güçleriyle dahi ortaya çıksalar onun ayetlerinden Allah'ın ayetlerinden seni alı koymasınlar. O ayetlerin gereğini yerine getirmene engel olmasınlar. Onlara bu fırsatı vermeyeceksin diyor. Bu imkanı vermeyeceksin. Sen bütün gücünle Allah'ın ayetlerinin gereği neyse onu yerine getirmeye çalışacaksın. Tebliğ ise tebliğ, yaşamaksa yaşamak, hakim kılmaksa hakim kılmak. Allah'ın ayetlerinin ayetlerine karşı o ayetlere iman edenin o üç tane vazifesi vardır. Anlayıp yaşamak, tebliğ etmek ve onları hayata hakim kılmak. Allah'ın ayetlerine karşı o ayetlere iman edenlerin sorumlulukları bunlardır. E ee, okuduk, dinledik, tamam. Çek geç değil, yetmez. Ayetleri anlayacaksın, iman edeceksin, hayatına tablik edilmesi gereken nesi varsa edeceksin, bilmeyenlere bildireceksin, Hayatta hükmetmiyorsa, onları hayata hakim kılmak için çalışacaksın. Ne lazımsa, neye gücün yetiyorsa, sorumluluğun neyse onları ifa edeceksin. Bu nimetin karşılığı başka türlü ödenmez. Bu büyük bir nimet. Bu nimetin şükrünü, bu nimetin farkında olduğunu ortaya koymamız icap ediyor. Bu büyük nimete karşı biz nasıl şükrediyoruz? Nasıl şükrediyoruz? Peygamber ne yaptı? Ona bu vahiy nimeti karşılığında ne yaptı? Merhum Mustafa Asım Köksal'ın çocuklar için yazdığı bir şiir vardır. Peygamber Efendimiz'i Allah'tan. Şöyle diyor. 23 yıl didindi. Taşı yastık edildi. Öyle, debdebe içinde, rahat, huzur, bir eli yağda, bir eli balda değil. Öyle değil mi? Ayşe radıyallahu anh ne anlatıyor? Günler ve günler geçerdi diyor. Resulullah'ın hiçbir evinde, evlerin, hanımlarının hiçbirisinin evinde, bacası tütmezdi. Allah Allah. Medine'den bahsediyor. Mekke'den değil ha. Çünkü Ayşe radıyallahu anh evadidemiz Mekke'deyken Peygamber Efendi, Medine'deyken Peygamber Efendimizin zevcesi oldu. Günler ve günler geçerdi diyor. O kadar hanımı vardı. Değil mi? Evlenmiş. Bu kadar evi var. Hiçbirisinin evinde. Baca tütmezdi. Onun için bu Mustafa Allah rahmet eylesin. Asım hocanın ha, sözü mübalağa değil. 23 yıl didindi diyor. Taşı yastık edindi. Ya. Bedir-i Hendek'te sahabe açlığından Tehlike etmiyormuş gibi, bir de açlık, açlıklarından karınlarına taş bağlamışlar. Ya Resulallah açız, açlığımızı hissetmeyelim diye gösteriyorlar, bak taş bağladık, iyi o zaman bir de ben göstereyim diyor. İki tane taş, ashab bir bağlamış, o iki bağlı. Ya... Ümmetin karnı doymadan onun karnı doymazdı. Onları öncele, onları sonraya bırakıp kendisini öncelemezdi. Siz açlık çekiyorsanız, sizin çektiğinizi ben çekmeden, sizin duyduğunuzu duymadan ben sizin peygamberlik vazifenizi size karşı olan peygamber olarak vazifemi yapmış olmam bu budur. Yalnız o mu? Yok. Ayşe radıyallahu anh validemiz bir gün diyor, yanında iki kızıyla beraber bir kadın geldi. Benden bir şeyler dilendi. Öyle şimdiki dilenciler gibi değil onlar. Gerçekten çaresiz kalmasalardı, kimseden bir şey istemezlerdi. Evi aradım, aradım, aradım diyor. İki tane hurma buldum. Allah Allah. İki tane hurma, başka yok. Getirdim, ona verdim. Kadıncağız diyor, hurmanın iki tanesini veya üç tane galiba belki de, hatırımda yanlış konuş olabilir. İki tanesini diyor, bir tanesini diyor çocukları arasında böldü, hemen yuttular. İkincisini diyor ağzına götürecekken kızları onu istedi. Ağzına götürmeden diyor, oğurmayı tekrar aralarında böldü. ve o şekilde kadıncağız çocuklarını bir öncükle açlıklarını susturmuş oldu. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın başında olduğu müminler açlık çekerken, koca müminlerin anneleri bu kadar evleri var, buluna buluna iki tane hurma bulunuyor. İki tane hurma. Hayber fethedilinceye kadar, Ashab-ı Kiram'ın karnı doymadı Medine'de. Hayber'den sonra biraz biraz ortalık yani normal evvel ihtiyaçlarını, asgari ihtiyaçlarını karşılayabilir oldular. O zamana kadar yok öyle bir şey. Peygamber aleyhissalatü vesselam da bu şekliyle zalimlerin yanında değil, ümmetinin yanındaydı. Zalimlerin yanında yer alan, Başta kendisi zalimlik eder. Sakın diyor, onların yanında yer alma, bir şey daha yap. Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra, sakın o zalimler, kafirler seni Allah'ın ayetlerinin gereğini yerine getirmekten alıkoymasın. Neye mal olursa olsun. Allah'ın ayetleri sana geldikten sonra sen, Onların gereği neyse onu yerine getirecektir. Ya ne yapacaksın? وَدْعُوا ila Rabbik. Sen Rabbinin yoluna davet et. Onun yoluna çağır. Başkasının yoluna değil. Vahiy sana gelmişken, başkası, o vahiy bırakıp başkasının yoluna davet etmek ne kadar makul. Böyle bir şey olabilir mi? Haa... Ey o peygamberin ümmeti! Siz de onun yolunu öğrendikten sonra ona indirilen bu Kur'an'ı bulduktan sonra sakın başka yollara davet etmeyin. Allah'ın hidayeti dururken sakın başka bir yola insanları çağırmayın. وَلَا تَكُونَنَّ minel müşrikin sakın ve sakın müşriklerden olma Allah'a ortak koşanlardan olma ona ibadet ondan başkasına ibadete kimseleri çağırma senin çağıracağın sadece Allah'ın yolu olsun Allah'ın hükümleri olsun Allah'ın şeriatı olsun Allah'ın şeriatının talibi ol, o da davet et ve Müslümanlardan olduğuna Allah'a şükret. وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَى اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّن۪ي مِنَ <gülüyor> الْمُسْلِم۪ينَ Allah'a davet edenden, salih amel işleyenden, ve ben Müslümanlardanım diyenden, ...daha güzel sözlü kim olabilir? Kuştumallar... <Gülüyor> ...ben filanın dergahındanım, filanın partisindenim, filanın arkasındanım, filanın yolundanım demeyin, bunu bırakın artık. Bunları söylediğiniz zaman... Sözü en güzel olanlardan olmazsınız. Ve tefrikayı kaldıramazsınız. Ben Müslümanlardanım deyip herkes bunun üzerinde mutabık kalacak bunun üzerinde ittifak edecek Allah'ın yolundan başka bir yola kimse davet etmeyecek. وَلَا تَدْعُمَ أَللّٰهِ اِلٰهًا اَخَرٍ Sakın Allah'la birlikte bir başka ilaha dua etme. Dua ibadetin özüdür. Hem Rabbine davet edeceksin, hem Allah'la birlikte başka bir ilaha dua etmeyeceksin. Allah'a dua etmeyin, Allah'tan başkasına dua etmeyince Allah'tan başkasına ibadet edilmez. Allah'tan başkasının yolundan gidilmez. Allah'tan başkasının şeriatı kabul edilmez. Allah'tan başkasının şeriatı için mücadele edilmez. Kavga edilmez, cihad edilmez. O yolda nefesler Tüketilmez, mallar feda edilmez. Allah'a mı iman ediyorsun? Allah'ın dininin takipçisi olacaksın. O dini hakim kılmak için uğraşacaksın. Onun için fedakarlık yapacaksın. Malını, canını, nefesini, vaktini, gayretini, sıhhatini, gençliğini, sahip olduğun imkanlarını o davaya vereceksin. Onun için odaklanacaksın onun için ortada olacaksın. Niçin la ilahe illahullah? Ondan başka ilah yok çünkü. Kullu şeyin halik illa veceh. Ondan başka her şey helak olacaktır. Onun dışındaki her şey fani'dir. <gülüyor> Ve o fani olanlar için yaptıklarının mükafatını onlar veremezler. Çok çok verecekleri sana bir miktar mal, bir miktar zenginlik, bir miktar servet olacaktır. Fakat bunların hepsi bu dünyada kalacaktır. Bunu unutma. Bunu unutma. Onun için baki olanın zatını, rızasını gözeterek Baki kalacak ameller işler. Elbaqiyat es el salihattır. Kalıcı olanlar salih olan amellerdir. Başkası için yapılanlar değil. Yalnız Allah için yapılanlar bakidir. Başkası helak olacaktır. Kullu şeyin halikun illa vecah Onun zatı dışında her şey helak olacaktır. Lehul <gülüyor> hukmu ve ileyhi turca'un ne kadar güzel bitiyor ayet sure değil mi? hüküm yalnız onundur egemenlik şeriat koymak, hüküm koymak, kanun koymak hayatını belirlemek hayat bunu tayin etmek, inancını akideni, hukukunu iktisadi siyasi, ahlaki her türlü ailevi ilişkilerine dair hüküm koymak yalnız ona aittir. Le'l hükm. Normalde cümle kuruluşu da lehu sonra olacak. Cümle kuruluşu sırasına göre el hükmü lillah'dır. Hüküm Allah'ındır. Fakat onun'dur başa gelince. Arapçadaki kuruluşa göre lehu yalnız onundur olur. Hüküm koyma hakkı, salahiyeti sadece ve sadece onundur. Aynı kuruluş bir sonraki cümlede de geliyor. Ve ileyhi turcaun ve yalnız ona döndürüleceksiniz. Dolayısıyla onun hükmünün takipçisi olacaksınız. Ve bunun karşılığında ona döndürüleceksiniz. Amelinizi, karşılığını ondan göreceksiniz. Eğer hüküm yalnız onundur deyip, iman edip, gereğini yerine getirmişseniz, ona döndürüleceksiniz, karşılığını ondan göreceksiniz. Eğer böyle demeyip, böyle çalışmayıp, böyle inanmamışsanız, yine ona döndürüleceksiniz, ona göre karşılığını göreceksiniz. Cenab-ı Allah bizlere hükmü yalnız O'na ait kabul edenlerden ve buna inananlardan ve yalnız O'na döndürüleceği imanı ile dünyada amel edip hareket eden ve buna göre inananlardan eylemesini niyaz ederiz. Birbirimize şahitlik edelim ki biz hükmün yalnız O'na ait olduğuna inananlardanız. Ve elbette ki bu inancımızın bize yüklediği bütün sorumlulukları yerine getiremediğimizin de farkındayız. Bunun şuurundayız. Yani Cenab-ı Allah'a karşı bu imanımızın gereğini yerine getirmek noktasında kusurlu olduğumuzu, eksik hareket ettiğimizi, üzerimizdeki sorumlulukları hakkıyla yerine getiremeyeceğimiz getiremediğimizi biliyor ve itiraf ediyoruz. Bundan dolayı Cenab-ı Allah'tan bizleri kusurlarımızla beraber bu davanın bir mümini olarak bizleri kabul buyurmasını ve eksiklerimizi dikkate almayarak bizleri mükafatlandırmasını yarın onun huzuruna varacağımız vakit bizi mahcup etmemesini, utandırmamasını, kusurlarımızı affe mağfiret buyurmasını, ona olan imanımızın kıymeti, hürmeti ve şefaati için kusurlarımızı, eksiklerimizi dikkate almamasını, görmemesini, onları affedip mağfiret buyurmasını niyaz ederiz. eee Kalan vaktimiz içerisinde yeni e, Ankebut Suresi'ne değil bugün değil de inşallah önümüzdeki ders nasip ve olursa başlayacağız inşallah. subhan Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasiku ve Selamun Aleyl-i Muselih Rabbil Alemin.